Hâmîm. tenzîl azîzîl-hakîm. Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, azîz ve hakim Allah tarafındandır. Mâ hâlequna semâvâti vel mâ illâ ve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 o kâfiidir, o gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Oğlum, ben ve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 onlar cennetlik olup, yaptıkları güzel işlere karşılık olarak, ebedi kalmak üzere o cennetlere girerler. وَوَصَّيْنَ <gülüyor> حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تضباه وأصلح لي في ذريتي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 gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince ya Rabbi der gerek bana gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevket senin razı olacağın makul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih dine bağlı makul nesil nasibeyle rabbim senin kapına döndüm ben sana teslim olanlardanım. İşte biz, onların yaptıkları en güzel işlerini... ve Taatlerini kabul edip, günahlarını affedeceğiz. Bunlar, cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara söz verilen gerçek bir vaattir. <gülüyor> Fakat bir de önerileri var ki kendisini imana davet eden anne ve babasına öf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 ''Eskilerin masallarından başka bir şey değildir.'' diye direkir. ''Ulâikellezîne <gülüyor> <gülüyor> hakk aleyhimul kavlu fî umemin qad khalet min kablihim minel jinn.'' ''Fî umemin qad khalet min kablihim minel jinn vel insinnehum kânû khâsirîn.''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 yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek. Onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. Wa yawma yu'radu'llezina keferu 'alan-nari azhadtum tayyibatan fi hayatikumud-dunya wastamsa'tu biha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 وَقَدْ خَلَتِ النُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَعْبُدُوا أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمٍ عَظِيمٍ Bir de, Art halkının kardeşleri Hud'u hatırlar. O, Ahkafta kavmini uyarmıştır. Gerçekte, ondan önce de sonra da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 sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddiamda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أغسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون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 بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ المجرمين. bildirilen azabı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 Hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş ruhu böyle cezalandırırız. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا اِمَّكَّنَّاكُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَهِ فَمَا أَغْنَى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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما لدينا يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم اي ملتيمس قالوا نحن Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dost doğru yola götüren bir kitap dinledik. Ya ve bih, min ve min elîm. Ey milletimiz!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 o halde, ey Resûlüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse,